ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا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 Ve kulle dalaletin Fil nær emma ba'd Evet Müslümanlar Şefaatten bahsediyorduk Şefaatte kalmıştık Allah Azze ve Celle'nin şefaatinden Meleklerin şefaatinden bahsettik Peygamberlerin Şefaatinden bahsettik Geçen haftada Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Vessellem Şefaatinden bahsettik Onun haricinde alimler şefaat ederler, şehitler şefaat ederler, sıddıklar, müminler, çocuklar, anne yavrularına şefaat ederler. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın şefaati ve yaşlı insanın insanlığın ile alakalı konular var. Bunlar kısa kısa geçeceğim konular. Evet. Alimlerin şefaat etmeleriyle alakalı Osman radıyallahu anh'dan gelen, daha önce okumuş olduğumuz uzun bir hadisin bir kısmında şöyle diyor Allah peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet günü üç zümre şefaat eder peygamberler, sonra alimler, sonra şehitler. Alimler de burada zikrediliyor. Evet şehitlerin şefaat etmeleriyle alakalı biliyorsunuz şehadet, şehitliği çok büyük bir mertebe, çok yüksek bir mertebe ki Allah azze ve celle o yüksek mertebe ve o yüksek yüce amelden dolayı şehide de bu hakkı vermiş. Bununla alakalı da çok sahih hadisler e, bulunuyor. Onlardan birkaç tanesi. Evet. Anil miktab bin ma'di kerib. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Miktab bin ma'di kerib denilen sahabe. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle aktarıyor. Lişşehidi indallahi siddu khisal. Allah katında şehit için 6 tane özellik vardır. Şehid 6 tane başkasına verilmeyen sadece şehide verilen sıfat vardır. Birincisi yu bu fermu lehu fi evvel daf'ati kanı şehidin ilk yere düştüğü esnada şehidin bütün günahları affedilir. Kanı ilk kanının ilk damlası yere iner inmez şehidin diyor günahları affedilir. Ve yara nakaduhu min el kanı yere ilk iner inmez, günahları affedildikten sonra cennette varacağı yer kendisine gösterilir. Onun için sayı olan bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şehidin şehadet esnasında, şehadet şerbetini içerken hissetmiş olduğu, duymuş olduğu acı ancak bir sivrisineğin sokması kadardır veya sivrisineğin ısırması kadardır diyor. İlleti ise şehit tam o esnadayken kendisinin cennette gireceği yer kendisine gösterilir. Cennette varacağı yer kendisine gösterildiği için o cennetin o güzel ihtişamından, mükemmelliğinden dolayı oradaki acısı ne yapılır? Kendisine unutturulur. Ancak diyor sivrisineğin ısırması kadar farkına varabilir. Niye? Çünkü cennette gideceği yerini gördüğü için Allah azze ve celle ona o tattırmıyor. Evet kanı diyerek değer değmez yere düşer düşmez günahları affedilir ve cennetteki yeri kendisine gösterilir. وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ Kabir azabından korunur şehit. Şehit için kabir azabı yoktur. Kabir azabı ki daha önceki derslerimizde okuduk. Gerçekten çok dehşetli bir azab. Allah Azze ve Celle hepimizi Evet. 3. وَيَأْمَنُوا مِنَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ Şehit, kıyametin o büyük sahnesinden insanları korkutacak o büyük dehşetli sahnelerden şehit emin olacaktır. Şehit kıyametin o dehşetli sahnesini tatmayacak, görmeyecek, yaşamayacaktır. Yani kıyametin sahnelerini anlatırken ne diyorduk? Öyle bir sahne öyle dehşet anlar var ki yeni doğmuş çocuğun saçlarını bembeyaz yapar. anne Hamile kadınların çocuklarını düşünmesine vesile olur. Ezdikli kadın kıyametin dehşetinden dolayı kucağındaki çocuğu atar. Bu kadar dehşet sahneler var insanların yaşayacağı tadacağı ama diyor şehit bundan emin olur. Şehit böyle bir gün görmez. Bu acıyı bu dehşet sahnelerden şehit emin olur kesinlikle görmez. وَيُدَوْ عَلَى رَحْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ Yarın ahirette Allah Azze ve Celle şehidin başına öyle bir vakar tacı koyacak ki bugün padişahların kralların işte kulamaların takmış olduğu o tacı yarın Allah Azze ve Celle şehidin kafasına koyacak. Şehid olduğu belli olsun diye. أَلْ يَاقُوتَتُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَدِّنْ يَا وَمَا فِيهَا Diyor ki o şehidin başına koymuş olduğu tacdan bir tane yakut bir parça elmas veya yakut dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Yani bu sadece şehidin başına mükafat olarak koymuş olduğu taştan bir parça, bir elmas parçası veya yakıp parçası dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Ve yüzevvü cüthneyni ve seb'ine zevjeten minel hurril ein Allah Azze Celle şehidi cennette 72 tane gözleri iri olan en güzel hurilerle ne yapacak? Nikahlayacaktır. Allah Azze ve Celle şehide mükafat olarak yeryüzünde Allah'ın davası kaim olsun, Allah'ın dini, dini ala olsun, yüce olsun diye kanını akıtan o şehit için Allah Azze ve Celle yarın kıyamette, cennette, insanlara kitabında ve e, Resulünün sünnetinde bahsetmiş olduğu o hurlerden 72 taneyle şehidi nikahlayacak, evlendirecek Allah Azze ve Celle. وَيشفّ... وَيُشَّفَّعُ فِي سَبْعِيْنَ بِالْأَقَالِبِهِ Ve şehidin son özelliği de kendi akrabalarının, yakınlarının içinden 70 kişiye şefaat hakkı verecek Allah Azze ve Allah. Şehid, kendi akrabalarından, yakınlarından, <gülüyor> dostların içerisinde 70 kişiye ne yapabilecek? Şefaat hakkı, şefaat edemelecek Allah Azze ve Celle. O hakkı kendisine verecek Rabbim inşallah. Hekimize nasib etsin. <gülüyor> Evet, Tirmizi'de gelen bir hadisi okumuş olduğumuz hadis. Yine başka bir hadiste, Umut Derda, Ebu Derda'dan, Ebu Derda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadisi e, aktarıyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, Yüşekka'u şehidu fî seba'ine min ehli beyki. Şehit ailesinden 70 kişiye şefaat edecektir, diyor aleyhissalatü vesselam. Şehit ailesinden 70 kişiye alacak, şefaat edecek. Bu da Ebu Davud hadisiydi. Ebu Vekir radiyallahu anh yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadiste aleyhissalatü ahirette şefaat edeceklerden bahsetmiş olduğu bir esnada diyor ki sonra Allah azze ve celle şehitleri çağırın der. Allah azze ve celle şefaat, herkese şefaat hakkı vermiş olduğu o meydanda o günde ne yapacak der ki en son şehitler de gelsin. Şehitleri de çağırın der. Şehitler geldikten sonra der ki gidin dilediğiniz kadarını dilediğiniz kişileri cehennemden çıkarın deriz şehitler. Yani bu da yine Allah Azze ve Celle'nin şehide vermiş olduğu özel muamele, özel nimetlerden birisidir. Yani şehitlikle alakalı, şehadetle alakalı yani yüzlerce, binlerce hadis var. Şehitlerin özelliğiyle, şehitlerin değeriyle alakalı biz inşallah yani şefaat konusunu işlediğimiz için 3-4 tane hadiste burada yetiniyoruz. Evet sıddıkların şefaati yani doğru olan insanların şefaati eylemleriyle söylemlerini doğru olduğu insanların şefaati. Yani dünyadayken Allah'a ve Resulüne iman ettiğini söyleyip ve aynı şekilde o, uğur, o uğurda o yolda yaşayan amel eden sıddıkların şefaati da yine kıyamet günü gerçekleşecek olan haklardan bir haktır. Sıddıklarla ne yapacak? Şefaat edebilecek. Sadece sıddık dediğimiz zaman Ebu Bekir sıddık radıyallahu anh kast tabii ki. O sıddıkların babasıydı veya sıddıkların o öncüsüydü, emiriydi ama onun yolundan giden aynı hayatını onun hayatına benzeten bütün sıddıklara da Allah Azze ve Celle kıyamet günü bu hakkı ne yapacak? Verecek. Yine o sahih isim devamında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah Azze ve Celle der ki sıddıkları çağırın bu sefer. Sıttıklar gelsin. Aynı şeyi Allah Azze ve Celle sıttıklara da söyleyecek. Diyecek ki onlar da dilediklerine şefaat etsinler. Onlar da gitsinler cehennemden ne kadar e, işte Müslüman varsa günah sahibi olan, kalbinde iman olan Müslümanlar varsa ne yapsınlar? Onu getirsinler. Evet müminlerin de birbirlerine şefaat etmeleri var. Yine e, o meşhur uzun olan hadiste, Allah Azze ve Celle'ye seslenecek, cenneti kazanmış olan, cenneti garantilemiş olan Müslümanlar, müminler diyecekler ki, Ya Rabbi, dünyadayken beraber ibadet ettiğimiz, beraber senin için namaz kıldığımız, oruç tuttuğumuz, beraber salih amellerde bulunduğumuz arkadaşları aramızda göremiyoruz, deyip onlar için Allah'tan şefaat hakkı isteyecekler. Allah Azze ve Celle de diyecek ki, gidin, kalbinde harpal tanesi kadar iman ve Ee, amel olan insanları ne yapın? Cehennemden çıkartın. Onlar gelecekler, Rablerinden tekrar isteyecekler. Allah Azze ve Celle yarım harzathanesi diyecek. Sonra tekrar gelecekler üçüncüye. Allah Azze ve Celle zerre miskaline kadar düşecek. Onlara o hakkı verecek müminler de yine dünyadayken Mümin kardeşlerine ne yapacaklar? Dünyadayken beraber onlar kardeşti, beraber amel istiyorlardı. Beraber yatıp beraber kalkıyorlardı, beraber aynı sohbet ortamlarında bulunuyorlardı. Onlar da birbirlerine şefaat edebilecekler. Herkesin ameli bu yönde farklı olabilir. Kimisi direkt sorgusuz, suatı cenneti kazanabilir. Kimisi sıratı yavaş geçeceklerdendir. Kimisi Allah muhafaza, Rabbim bizleri korusun günahı kadarıyla cehenneme girip ondan sonra cennete girecektir ki Allah Azze ve Celle o direkt cennete giren müminlere sonradan cennete girebilecek olan müminler için şefaat hakkı vermiştir. Yani ümmetin günahsız veya ce cenneti direkt hak eden kullarına ümmetin içerisinde tekrar günahkar olan Cehenneme ilk etapta giren kullar için ne yapacak? Allah Azze ve Celle şefaat hakkı verecek. Onlar da gidecekler Müslüman kardeşlerine şefaat edecekler. Onun için her türlü Müslüman'ın Müslümanlarla müminin müminlerle hareket etmesi nedir, Gereklidir. Mümin dünya hayatında tek başına olamaz. Ya ben kendi işime kendi aşıma bakarım. Namazımı kılarım yatarım aşağı diyemez. Onun için kesinlikle müminin kendisine bir ortam alabilir. Müslümanlarla beraber oturup kalkması gereken bir cemaat, bir ortam, bir müessese edinmesi gerekir ki bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hayatında olmazsa olmazdan bir şey. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelir gelmez ilk etapta müminleri, Müslümanları bir araya toplayacak bir meclis, bir cemiyet inşaattı. İlk işi o oldu. Kendisine ev edinmekten önce Müslümanları bir araya toplayacak bir mescit, bir cemiyet edin aleyhissalatü vesselam. Onun için bu çok önemli bir şey. Yani dünyadayken de faydasını görüyoruz Müslümanlarla beraber hareket etmenin, müminlerle Müslümanlarla beraber oturup kapmanın da ahiretteyken de inşallah göreceğiz. Şu fitne hesap döneminde kişi tek başına kesinlikle hareket edemez ve hareket etmesi caiz değildir. İmanı ne kadar olursa olsun, ameli ne kadar yüksek olursa olsun kişi tek başına kalırsa muhakkak surette ona kurt ulaşacaktır, ona şeytan girecektir. Bugün girmese yarın girecektir. Bir türlü onu gadebe salacaktır. Ama Müslümanlarla beraber olursa, devamlı nasihat ve tavsiyeler içerisinde olursa, bu vesveseden ve şeytanın aldatmasından Müslümanlar vesilesiyle ne yapacaktır? Korunacaktır. Onun için sakın sakın e, e, kitap ve sünnet ortamlarını, menheci kitap ve sünnet olan Müslümanlardan, müminlerden, cemiyetlerden uzak durmayalım. Kim olursa olsun, hangisi altında olursa olsun eğer taynağa gidişatı, yolu, kitap ve sünnetse o Müslümanlarla beraber olalım. Yolunun içinde, kitap ve sünnetin dışında başka şeyler varsa, ismi ne olursa olsun onlardan uzaktıralım. Çünkü bunlar bize zarar verir. Bize saf fayda sağlayacak şey Allah Azze ve Celle'nin ayetleri ve o sünnetidir, hadisleridir. Kim bunlarla amel ediyorsa o Müslümanlarla beraber olalım. Bunlarla amel etmeyen bidatçılardan da uzaktıralım. Evet. Çocukların anne babalarına olan şefaatleri. Burada çocuklardan kasıt, çocuk dediğimiz için bülü çağına girmeden önce vefat eden çocukları kastediyorum. Bülü çağına girmeden önce ölmüş vefat etmiş olan çocukların annelerine ve babalarına şefaat hakkı vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından birisi diyor ki biz Ayşe'nin odasında oturuyorduk ki aleyhisselatü vesselam yanımıza geldi ve şöyle dedi. Mâ min muslimeyni yemutu lehu mâ thalâfete atfâlin lem yeblogul hisse illa jii'e bihim hattâ yuqifu alâ bâbil <jennâ> Annesi babası Müslüman olan hiçbir kimse yoktur ki, veya burada Müslümeyne diye geçiyor, iki kişi yoktur ki, kasip anne babadır. Bunların hulü çağına girmeden önce üç tane çocuğu vefat ederse, üç tane çocuğu vefat ederse, Bülü çağına girmeden önce, ergeni çağına girmeden önce üç tane çocukları vefat ederse Allah Azze ve Celle ta ki o çocukları cennetin kapısına getirinceye kadar ne yapmak durmaz. Yani o çocuklar cennetin kapılarına getirirler ve Allah Azze ve Celle onlara der ki ''Uduhulul cennete'' Hadi cennete girinler Siz dünyadayken daha çocuk yaş görmüştünüz ''Hadi şimdi cennete girin'' Allah Azze ve Celle onlara. ''Fe yakulûne'' o çocuklar şöyle derler ''Neduhulû velem yeduhul e ebevâne'' Yani annemiz babamız cennete girmeden biz nasıl gireriz derler. Annemiz babamız daha cennete girmeden biz nasıl olur da cennete gireriz derler. Fa talelehum fe la adri fi bu mesele iki tane çocuğunu kaybeden hakkında da oluyor mu olmuyor mu diyor. Hadis şey hadisi rivayet eden ravi kendi kendine soruyor burada. Hani üç çocuktan bahsediyor yazıs. İki çocuğunu kaybeden de bu Hakk'a erişiyor mu? İleriki gelen hadislerde o da erişiyor. Onu da Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Ondan sonra der ki o çocuklara siz ve babalarınız, annelerinizle beraber ne yapın? Cennete girin. Siz ve babalarınız, anneleriniz ne yapın? Cennete girin. Tabi bu kim için? Bu dünyadayken Allah'a iman etmiş, Resulüne iman etmiş ve imtihan gereğini çocuklarını kaybettiği halde Rabbine şükreden, isyan etmeyen, asil davranmayan ''Ya Rabbi senden geldi, sana gitti, sen verdin, onu sen aldın.'' deyip sabreden anne babalar için. Yoksa Allah'a isyan eden, Allah muhafaza, haşa, çocuğun ölümünden dolayı etrafına zararlar veren, küfürler saçan, isyan eden, bağıran, çağıran, kendini döven, elbiselerini yırtanla tabii ki bunun içerisinde değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, oğlu İbrahim öldüğü zaman, oğlu İbrahim'i öldüğü zaman rahmetinden dolayı gözleri doldu ve ağladı. Sahabeler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanaklarını, gözyaşlarını görünce dedi ki, ey Allah'ın Resulü sen de mi? Sen ki bize kaderden, ölümden, yaşamdan bahsedensin. Sen Allah'ın Resulüsün. Sen nasıl Allah'ın hak olarak bize vaat etmiş olduğu bir şeyden dolayı ağlayabilirsin. Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabı neydi? Ben de kalp taşıyorum, ben de rahmet sahibi olabilirim. Öyle mi? Çocuktan dolayı Çocuğun ölmüştür, başına bir sıkıntı gelmiştir, annem vefat etmiştir, babam vefat etmiştir. Ağlayabilirsin Allah Azze ve bu senin kalbine koymuş olduğu rahmetidir. Bunda bir hiçbir beys Ama bu imtihan gereği olan sıkıntından dolayı dövünürsen, yakınırsan, bağırırsan, çağırırsan, isyan edersen başka birisini bulamadı da geldi benim çocuğumu aldı gibi isyan bali sözler söylersen ki değil cennetin kokusunu almak o sözlerle Allah'a isyan ettiğin için cehenneme gidersin Allah muhafaza. Onun için buradaki sabreden anne ve babadan isyan etmeyen anne ve babadan bahsediyor. Kimin? Blue çağına girmeden önce üç tane çocuğu ölürse ve sabrederse isyan etmezse yarabbi sen vermiştin sen aldın senden gelmişti yine sana gitti deyip Allah Azze ve Celle'ye oğlan o itaatini, tevekkülünü tazelerse o kişi, o ölen çocuklar anne babalarını ne yapacaklar? Şefaat edecekler. Günahkar olsalar dahi o anne babalar o çocuklar kendileri gir, anne babaları cennete girmeden kendileri girmeyecek. Ya Rabbi biz bu cennete giremeyiz diyecekler. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki onlar ta ki cennetin kapısına kadar getirilirler. Haydi girin cennete. Der Allah Azze ve Celle'ye onlar derler ki anne babamız girmeden biz cennete girmeyeceğiz. Yani Bu onun için itaat eden, isyan etmeyen, asi olmayan anne ve oğalar için. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinden sonra فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ O gün hiçbir şefaat edene, şefaat etmesi veya şefaat edicilere şefaatleri fayda vermedi ayetini okudu. Ancak قَالَ نَفَعَةِ الْآبَاءَ شَفَاعَةُ اَوْلَادِهِ Ancak diyor, babalara çocuklarının şefaatini oldu, fayda verdi. Yani Çocukları daha buru çağına girmeden önce ölmüş babalara onlarla sabretmişlerse, isyan etmemişlerse onların şefaati diyor babalara ne yaptı? Fayda verdi. Ki Allah Azze Celle bu hakkı ne yapacak? O çocuklara verecek. Rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk önce diyor ki kimin dört tane çocuğu buru çağından ölürse, önce ölürse o kişi o kişinin anne, çocukların anne babaları cennete girecek. Sahabe soruyor Ey Allah'ın Resulü üç tane olursa Aleyhisselatü Vesselam 3 tane de aynı şekilde. 2 tane olursa diyor sahabe 2 tane de aynı şekilde diyor Aleyhisselatü vesselam. Yani 2-3-4 şeklindeki çocuklar eğer şayet e, ölmüşlerse ne oralarda isyan etmemiş sabretmişlerse inşallah onlara şefaat edecekler. Çocuk ölme işi gerçekten eski dönemlerde çokmuş. Yani e, her ailede en az 3-4 tane çocuk ölüyormuş. Ondan dolayı çok meşhur bir vakıya yani. Çok meşhur bir vakıya. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisle çocuklarını kaybeden anne ve babalar için ne yapıyor? Sabrı tavsiye ediyor. İsyan etmemelerini emrediyor. İnsan çocuğunu çok sevdiğinden dolayı her ne kadar iman etmiş de olsa isyan edebilir. En değerli en değerli varlığını kaybettiği için. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir dönemde bu müjdeyi verdiği için ne yapıyor Müslümanlar? Sabrediyorlar. Çünkü gerçekten büyük bir müjde. Sana sabretmiş olduğunda çocuğun şefaat edecek. Evet Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahih rivayetlerinde geçiyor ki Hazreti Osman radıyallahu anh'ın bir şefaati var. Düşünün o kadar sahabenin içinde aleyhissalatu vesselam Hazreti Osman'a bu müjdeyi vermiş. Hazreti Osman'ın şefaati var. Sadece başlıklar içerisinde Hazreti Osman'ın şefaat hakkı diye geçer. Orada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine diyor ki Kıyamet gününde Osman bin Affan Rabia ve Mudar oğulları, oğulları kadarına şefaat edecektir. Rabia ve Mudar oğulları denilen iki kabilenin sayısı kadar iki kabilenin sayısı kadar insana ne yapacak? Osman radiyallahu anh şefaat edecek. Yani bu kabileler kalabalık olan kabileler. Sayılara Allah'u alem bildirilmemiş. Belki şerhine, hadisin şerhine falan bakılırsa bilinebilir. Ama bu Yani önemli olan burada ne? Osman radıyallahu anh kendi dine olan, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve hayatına olan tutumundan dolayı bu mükafatı, bu fazileti elde etmiş. Osman radıyallahu anh ki her konuda, her konuda en ön saflarda yer alan bir sahabe. İbadet konusunda, ahlak konusunda, takva konusunda, infak konusunda Osman radıyallahu anh hep en ön saflarda. İnfakta yüz, yüz, yüz, 300 tane yüklü değeri infak eden sahabelerden birisi Osman radıyallahu anh. Takvada hakeza verh dediğimiz o ahlakta, ağırbaşlılıkta fazla konuşmamakta yani boş sözü terk etmekte en ön tarafta peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinin içerisinde Osman radıyallahu anh'a vermiş olduğu değeri kimseye vermiyor. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer'e davrandığı gibi o Hz. Osman'a davranamıyor İçeri kim girerse girsin Peygamber e istifini bozmazken Osman radıyallahu anh girdiği için istifini bozuyor Peygamber e kendisine çeki düzen veriyor toparlanıyor muhakkak ki o Osman'dır diyor düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir sahabe olduğu için de kendisine özel şefaat hakkı verilmiş Allah azze ve celle'ne. Peygamberin diliyle Allah azze ve celle ne yapmış? Bildirmiş. Evet ne yazık ki böyle değerli bir sahabe içinde yine o rafiziler Ağzına gelen söylüyorlar, lanet ediyorlar, küfür ediyorlar böyle bir sahabe için. Allah Azze ve Celle onların şerrinden Müslümanları korusun. Amin. Evet, yaşlı insanın şefaat etmesiyle alakalı da bir hadis var. İmam Ahmed bin Hanbel'de geçiyor. Onu da zikretmiş olalım diye buraya aldık. Enes bin Malik radiyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İslam'da 40 sene geçiren hiçbir kimse yoktur ki Allah ondan üç türlü belayı uzaklaştırmış olmasın. İslam'da 40 sene ne demek? Yani 40 seneden beri İslam'ın içerisinde İslam'la amel eden. Misal olarak söylüyorum. 15 yaşında İslam'a girdiyse 55 yaşında, 20 yaşında İslam'a girdiyse 60 yaşında bu manada İslam'da 40 senesini geçirmiş. O üç, üç hastalıktan diyor emin olun. Birincisi delilik hastalığından. Deli olmaz bu kişi. İkincisi cüzeam hastalığından. Üçüncüsü ise sedef hastalığından. Bu kişi 50 yaşına ulaşınca Allah onun hesabını kolaylaştırır. Bu kişi Allah'a itaatle birlikte, İslam'ı yaşamayla birlikte 50 yaşına ulaşınca Allah azze ve celle o kişinin hesabını kolaylaştırır. Altmışına ulaşınca Allah ona üzerine vacip olana yönelmeyi nasip eder. Yani Müslümana ne yakışırsa onu yapmayı Allah azze ve celle ona sevdirir. Yetmişine ulaşınca Allah onu sever ve sema halkına da onu sevdirir. Sema halkına da meleklere der ki Ben kulumu sevdim siz de senin. Yetmişine ulaşınca yani tabiri caizse kemikleri sızlamasına rağmen kamburu çıkmasına rağmen beli bükülmesine rağmen elleri titremesine rağmen hala Allah'a ibadet eden kişiden bahsediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle insanlar var. Vallahi ben Medine'de görmüştüm. Yani abartsız yaşı ya 85 ya 90. İki büklüm olmuş. İki büklüm olmuş. Allah'a yemin olsun ki biz teravide yaratıyoruz usanıyorduk, yoruluyorduk, bırakıyorduk 8. 10. 10 rekatlarda o adam 20 rekat kılıyordu. 85-90 topukları paramparça olmuş çerçe par parmağı adamın topukların arasına girer. Düşün yani 85-90 an yaşında abartısız ve bu adam komple, yani o sene gördüğümüz kişi komple Ramazan'da itikaf yapan birisiydi. Ramazan'ı komple itikafla geçiriyordu. Bayramın birinci günü tekrar gördük. Hani Allah Azze ve Celle kendisini artık o e, fazileti mükafatı vermiş. O, uyurken gördük adam yani bir ay boyunca öyle yorulmuş, öyle, yorulmuş ki ölü gibiydi yani ondan sonra. Ya düşün yani 90 yaşında ve ibadete bu kadar düşkün. Niye? Allah Azze ve bereket vermiş. Evet 70'ine ulaşınca Allah onu sever ve sema halkı da severler. 80'ine ulaşınca Allah onun yaptığı iyilikleri kabul eder kötülüklerini bağışlar. 80'ine ulaşınca iyiliklerini kabul eder. Ne yapar? Kabul eder kötülüklerini başlar. 90'ına varınca Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını affeder. Allah Allah. Geçmiş ve gelecek günahlarını affeden ona Allah'ın yeryüzündeki esiri denilir. Ona Allah'ın yeryüzündeki esiri denilir. Allah azze ve celle onu yaşından dolayı tutmuş, esir almış. Esir almış ama ona rağmen ibadeti terk etmemiş. İki büklüm olmuş, iki büklüm olmuş ama Rabbinin huzurunda secdeye gidiyor. Namazını oturarak kılmıyor ayakta kılıyor namazını. Değil farzı, nafilesini ayakta kılıyor. İşte biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle böyle iman vermiş. Yaşlılıktan Allah'a sığınmak lazım. Ama var eğer yaşlanacaksak da Allah Azze ve Celle ömrümüzü uzatmışsa da böyle kul olarak Allah'a e, kavuşmak lazım. Bu şekilde yaşlanmak lazım. Yaşlanmaktan Allah'a sığınırız. Erzel'in umurdan diyor Peygamber Aleyhisselam. Yani ömrün zilletinden elden ayaktan düşmekten Allah'a sığınırız. Ama eğer yaşlanacaksak Allah Azze ve Celle bizim kaderimizde uzun ömürlü olmayı takdir etmişse... ...inşallah bu şekilde Allah'a kul olarak yaşlanırız yani. O ona Allah'ın yeryüzündeki esiri denilir ve ailesine şefaat eder. O kadar ibadetten sonra Allah Azze ve Celle hakkı kendisine şefaat hakkında ne yapayım nasip ediyor. O kadar ibadetten, itaatten, o kadar yorgunluktan sonra artık bedenler yorgunluktan bitmiş, ölmüş... ...90 seneden ber Rabbine ibadet ediyor. Doksan seneden beri alnını secdeye koyuyor, rükulara varıyor, ellerini açıyor. Allah Azze ve Zeynep'e de o kişiye ne yapmış? Şefaat hakkını vermiş. O diyor, o kişi ne yapar? Ailesine şefaat veriyor. Evet. Şefaatle alakalı söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi... İmanın beşinci şartını okuyoruz biz o kıyamet gününe imandı, kıyamet gününe imanın içerisinde cennetle cehennem olduğu için onlara da biraz değineceğiz ama yüzlerce ayet, binlerce hadis var cennet ve cehennemle alakalı. Biz sadece bu konuda önemli olan bir hususu o da şudur ki cennet ve cehennemin sonsuzluğuyla alakalı bugün bir şeyler anlatalım cennetin ve cehennemin faziletiyle alakalı neler bulunacağıyla alakalı dediğim gibi. Yani binlerce deliller var. Yüzlerce ayetler var. Onun için burada e, cennetten, bahsetmek bahsetmeden ötürü sonsuzluğuyla alakalı e, iki konuyu ele alalım. Evet birileri tabi ki duymuşsunuzdur. Cehennemin sonsuz olduğunu söylüyor. Cehennemin sonsuz olduğunu söylüyor. Bu konuda bu konuyla alakalı ellerinde hiçbir şey iyi delil yok hiçbir şey değil yok. Delilleri ise ellerinde bulunan deliller ise Allah Azze ve Celle'nin devamlı ayetlerinde Halidine diye kullanmış olduğu orada ebedi kalacaklar ifadesini bunlar uzun bir zaman olarak teyir etmişler. Bunların halidine kelimesini uzun bir zaman olarak tervil etmesine sebep olan veya bu kişilere diyorlar ki yani bizim Rabbimiz çok rahmetli, çok merhametli nasıl olur ki böyle merhamet olan bir Rab, böyle bir merhamet sahibi Allah cehennemi sonsuz yapabilir. Bunu söylerken de Allah'ın intikam sahibi olduğunu unutuyorlar ama. Allah Azze ve Celle böyle bir merhamet sıfatını yakıştırırken doğru Allah Azze ve Celle çok, çok merhametli Sebabı yüz bin kat, yedi bin kat arttırırken günahı misliğiyle yapıyor bazen de affediyor. Veya tövbe etmesi için kulu bekliyor Allah Azze bu kadar e, merhamet sahibi. kalbindeki zerre miskali iman olanları ne yapıyor Allah Azze ve Celle cehennemden çıkartıyor. Ama kafirlere de haddini bildirmesi için Allah Azze ve Celle kendinin aziz ve intikam olduğunu söylüyor. Allah Azze ve Celle, aziz ve intikam sahibidir diyor Allah Azze ve merhamet sıfatıyla Allah'ın cehenneminin ebedi olmadığını söyleyen insanlar Allah'ın aziz ve intikam sahibi olduğunu unutuyorlar. Dediğim gibi hiçbir şer'i delil yok. Cehennemin sonsuzluğuyla alakalı. Yani cehennem <gülüyor> ebedidir. Bütün şer'i delillerde cehennemin ebedi olduğuna dairdir Cehennemin bir gün biteceğine dair hiçbir şer'i delil yoktur. Süleyman Ateş gibi Yaşar Nuri gibi Ve o şekilde düşünen bir takım insanlar cehennemin ebedi olmadığını söylüyorlar. Bazıları ben kendim okumadım. Birileri İbni İbni Kayyem'in de bu görüşte olduğunu söylüyorlar ama böyle bir görüşü yok İbni Kayyem'in. Velev ki var diyelim ki İbni Kayyem sonuçta hatasız veya günahsız birisi değil. O da hata edebilir, günah işleyebilir. O da isabet eder veya yanlış da istihad etmiş olabilir. Velev ki var diyelim. Öyle bir şuana kadar şahit olmadık. Diyelim ki var insanların dedikleri gibi. Veya kitaplarında geçiyor diyelim ki. Hata etmişleriz geçeriz. Çünkü ehli sünnetinin inancı cehennem ve cennet ebedidir. Sonsuz olan yerlerdir. Kesinlikle sonu gelmeyecektir. Bu konuda hangi e, mesele olursa olsun. Kim bu konuda bir şeyler anlatırsa anlarsın. Bizim bu konudaki düşüncemiz cennet de cehennem nedir? Ebedir, ebedidir. Keçinlikle sonu gelmeyecek. <Sessizlik> Vellezina amenu ve amilus edip salih amel işleyenlere gelince, imal edin. Salih amel işleyenlere gelince ki Allahu Teala onları atlarından ırmaklar, nehirler akan cennetlere sokacak. Halidinen fiha. Orada ebedi kalacaklardır ve ebedi diyor Allahu kelimesi, halidi kelimesi zaten Kendi yapısında açın, ne kadar lügat açarsanız açın, ne kadar dil bilimiyle alakalı alime sorarsanız sorun. Halidine kelimenin manası ebedi kalmaktır. Ebedi kalmaktır. Ve Allah Azze ve Celle bu kelimeyi ebeden kelimesiyle bir de tehditliyor. Yani onlar ebediyen, ebediyen ne yapmayacaklar çıkmayacaklar. Orada ebedi kalacaklardır. Yani iki tane farklı hafızla Allah Azze ve Celle bunu tehditliyor. لَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجُمْ مُتَحَّاۜ Onlar için, cennetlikler için cennette tertemiz eşler, tertemiz buliler vardır. غِلًا غَلًا غَلًا ve onları diyor biz koyu olan o gölgeliklerin altına, o güzel gölgeliklerin altına Allah Azze ve Celle sokarız diyor. Evet yine başka bir ayet. Aynı şekilde e, iman edenler ve salih amel işleyenler için altlarından ırmaklara kan Cennetler vardır. Onlar orada ebedi kalacaklar. Ve anallâhi hakka. Bu Allah Azze ve Celle'nin hak olan vadidir. Bu Rabbimizin hak olan vaadidir Ve men esleku minallâhi Söz bakımından Allah Azze ve Celle'den daha doğru kim kimin sözü olabilir? En doğru söz muhakkak ki Allah'ın sözüdür. Allah Azze ve Celle'nin sözüdür. Onun için Allah Azze ve Celle ayetinde onlar orada ebedi kalacaklardır diyorsa ebedi kalacaklardır. Allah Azze ve Celle şöyle dedi. Bugün sadıklara sıdıklarının yani doğruluklarının fayda vermiş olduğu gündür. Bugün sadıklara doğru olan insanlara doğruluklarının fayda sağladığı gündür diyor Allah Azze ve Celle. O doğru olan insanların Ee, onlar için e, e, kıyamette altlarından ırmaklar akan cennetler vardır salidine fiha ebeden orada ebedi kalacaklardır radiyallahu <gülüyor> anhum Allah onlardan razı olmuştur onlar da Allah'tan razı olmuştur Allah azze ve celle ne yapıyor? Razı olduğunda söylüyor vel ikel feruzul azim işte bu, çok büyüktür kutuluştur cennete girip ebedi kalmak, Allah'ın rızasını kazanmak gerçekten çok büyük kurtuluştur. Rabbim hepimize nasil etsin. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْأَنْصَارِ Evvelkilerden muhacir ve ensarlardan olanlar, muhacir ve ensarlardan olanlar, وَالَّذ۪ينَ تَبَعُونَهُمْ بِيَحْسَانٍ Ve onlara en güzel şekilde tabi olanlar, inşallah biz onlara en güzel şekilde tabi olanlardandırız. İnşallah. Onlara en güzel şekilde tabi olanlar رضي الله عنه الله onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Sadece ensar ve muhacirden değil. Şayet bizler hayatımızda ensara ve muhacire en güzel şekilde uyarsak, tabi olursak Allah Azze bizden razı olacak. Çünkü Allah Azze ve Celle وَالَّذ۪ينَ تَبَعُوهُمْ Ve onlara en güzel şekilde tabi olanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ فِيهَا أَبَدًا Ve onlara Allah Azze ve Celle atlarından ırmaklar, nehirler akan cennetler hazırlamıştır ki içlerinde onlar ebedi kalacaklardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ İşte bu büyük kurtuluştur. يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ Li yevmi'l cem'i zalika yevmu't diyor ki Allahu Teala o gün toplanma gününde hepinizi toplarız. Toplanma gününde yani kıyamet gününde hepinizi toplarız. Der ki yevmu't tagabun bu da zaten tagabun hakla batılı ayıran amellerin ortaya döküldüğü herkesin amelinin karşılığını bulacağı o gündür. Tagabun günüdür. Tagabun suresinde geçiyor. <millerdi> ve yu'minu billahi ve ya'malu kim Allah'a iman ederse ve ya'malu ve salih amel işlerse imanını amelle süslerse imanının altına amel olarak da bir imza atarsa yukeffiru anhu sayyiatihi Allahu Teala o kişinin günahlarını örtecek o kişinin günahlarını bağışlayacak ve yudkhiluhu cennetin tecrimen tahtiha al-anharu halidin ifade eder kim böyle yaparsa Allahu Teala O kişileri altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacak burada ebediyen kalacaklar. Yine zalikal kavzule azim. İşte bu gerçekten büyük bir kurtuluş. Allahu Teala devamlı aynı ayetleri aynı kalıptaki kelimeleri ne yapıyor? Kullanıyor ki cennetin ve cehennemin ebedi olduğunu, cennete girenin büyük bir kurtuluşta kurtulduğunu ne yapıyor? Bildiriyor. Evet, Ebu Sa'id el-Hudri ve Ebu Hureyre radiyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamette cennetle cehennemin bulunmuş olduğu o günde bir nida eden şöyle nida edecek, seslenecek. Şüphesiz ki sizler için sıhhatli olma vardır. Artık bugün sizler için sağlıklı olma günüdür. Artık ebediyen hasta olmayacaksınız. Dünyadayken hasta olabiliyordunuz ama artık cennette hasta olma diye bir şey yok. Sizin için yaşamak vardır, artık ebediyen ölmeyeceksiniz. Bakın bu saniye olan bir hadis. Müslüm hadisi. Sizin için yaşamak vardır, artık ebediyen ölmeyeceksiniz. Sizin için gençlik vardır, artık ebediyen ihtiyarlamayacaksınız. Bugün dünyada o Çinliler, Japonlar filan ihtiyarlamamak için icatlar bulmaya çalışıyorlar. Ömürlerini biraz daha fazla uzatmak için beyinlerini olup icatlar bulmaya çalışıyorlar. Ama ne kadar da uğraşsalar, ne kadar da araştırsalar, ne kadar da ellerinden geleni yapsalar ihtiyar diyecekler ve gebelip gidecekler eğer iman üzerinde inerse. Cennette ise Allah Azze ve Celle ne diyecek? Artık gençsiniz ihtiyarlamayacaksınız. Sizin için nimetler içinde olmak vardır. Artık ebediyen fakirleşmeyeceksiniz diyecek Allah Azze ve Celle orada müminlere. Evet, cehennemle alakalı ise Rabbimiz şöyle buyuruyor: "İlla tariqa cehenneme halidîne fiha ebeden." Onlar cehenneme bir yol bulurlar ki orada ebedi kalacaklardır. "Wekane lelike alallah Onların cehennemde ebedi kalması ise Allah'a çok kolaydır. Onları cehennemde ebedi bırakmak Allah'a çok kolaydır. Allah'ın kömürü veya odunu bitti, gazı bitti diye bir derdi yok ki cehennem bitsin. İşte kömür bitti, odun bitti hadi bakalım cehennem de bitti herkes işine baksın. E böyle bir şey yok ki. Allah azze ve celle çok basit. Oranın tutuşturucusu ve yakıtı ne? İnsanlar ve taşlar. İnsanlar ve taşlarla Allah Azze ve Celle orayı tutuşturacak ve yakacak. Her atılan insanda ne yapacak? Ateş daha fazla olacak. Milyonlarca, milyarlarca sayısını bilemediğimiz insanlar içine girdikten sonra cehennem diyecek ki daha yok mu ya Rabbi? Cehennemin yakıtının ve ısısının azalma gibi bir şeyi yok. Ve kâne dâlike alâllâhı yesîrâ. Bu Allah Azze ve Celle'ye çok kolay olan bir şey Rabbim hepimizi korusun inşallah. Innellaha le'anel kafirine. Muhakkøkki Allah Azze ve Celle kafirlere lanet etmiştir. Ve e'addelehum sa'ira. Ve onlar için bol alevli bir ateş hazırlamıştır. Cehennem hazırlamıştır. Halidine fiha ebede. Ve orada o kafirler ebedi kalacaklardır. Halidine artı ebede. Ikisini de kullanıyor Allah Azze Hani kimse demesin ki sadece Halidine geçiyor cehennemle alakalı ayetlerde. Hadi cenneti anladık ki Allah'ın rahmetine delalet ediyor, şefkatine delalet ediyor. Tamam cennet ebedi olabilir ama cehennem ebedi olamaz. Allah'ın merhametine zıttır, aykırıdır derse Halidine fiyâ ebede ayetleri aynısı cehennemle de geçiyor. Sana kim bu yetkiyi verdi ki aynı manada aynı kalıplarla gelen iki ayette birisini şey, devamlı yaptın birisini kesintili yaptın. Birisini ebedi yaptın, birisini ebedi olmayan şekilde yaptın. Kim verdi sana bu yetkiyi? Hiçbir delilleri yok. İnanın hiçbir delilleri yok. Sadece akli tevhillerle Allah Azze ve Celle'nin tevil ediyorlar. Allah Azze ve Celle muhakkak ki kafirlere lanet etmiştir. Onlar için alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi kalacaklar. La yecidûne veliyyen velâ nasîrâ. Onlar orada ne bir dost bulacaklar ne de bir yardımcı bulacaklar. Dünyadayken Allah'ın ayetini tahrip edin. Allah'ın ayetlerini tevil edin siz. Orada sizin için ne bir dost var ne de bir yardımcı duyuyor Allah'ın s.a.c. La yecidû nefîhâ veliyyen <gülüyor> Ne bir velî olacaklar Dünyadayken velîleri buluyorlar. Hep etrafında evliyalar kaynıyor. Velîler kaynıyordu. Ve lâ nasîran Etrafında dünyada bir yardımcıları vardı. Ama orada ne velî var ne yardımcı var. Evet. Ahzab ah, suresi 64 ve 65. ayetler. Illa belagam min allahhi ve risalatih. Ancak Allah Azze ve Celle ve Resulunden bir tebliğ vardır. Ancak Allah'tan ve Resulunden size ancak bir tebliğ ulaşır. Vemen yaasillâhe. Kim bu tebliğden sonra. Allah'ın ve Resulunin kendisine ulaşmış ulaştılmış olduk bu tebliğden, bu davetten sonra kim Allah'a ve Resulune isyan ederse. cehennem Muhakkak ki onun için cehennem ateşi vardır. Halidîne fiha ebede. خَالِد۪ينَ ف۪يهَ اَبَدًا Ve orada kalacaklardı Bakın ebede, خَالِد۪ينَ اَبَدًا İkisi de bu ayette de zikredilmiş. Bu da cin Suresi 23. ayet. Evet, Ebu Sa'id el-Fudri radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. يُقْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْتِ كَبْشِنْ اَمْلَحٍ Diyor ki, Yarın kıyamette cennet cehennemin kurulmuş olduğu o günde aklı karah alaca bir koyun suretinde bir koyun getirilir veya koyun suretinde başka bir şey getirilir. Fe yunâdî munâdîn yâ ehlal oradan bir nida edici şöyle seslenir ey cennet ehli cennettekiler kafalarını çıkartırlar uzanırlar bakarlar. fe yekûl hel ta'lifûne o nida eden seslenen der ki ey cennet ehli bunu tanıyor musunuz? Cennet ehli der ki evet biz bunu tanıyoruz bu ölümdür. Ondan sonra o nida edici cehenneme seslenir. Ey cehennem ehli! Onlar da diyorsa kafalarını çıkartıp uzanır bakarlar. Bunu tanıyor musunuz? Onlar derler ki, evet bu bizim tanıdığımız ölümdür. Biz de bunu tanıyoruz. Ondan sonra ikisinin de gözleri önünde, ikisinin de müşahadesi altında diyor Allah Azze ve Celle ne yapar? O ölümü kestirir, o koçu kestirir. Artık der ki iki tarafa da birden ölür. Ölümü kestim, ölümü bitirdim, artık ölüm yoktur. Ey cennetlikler siz ferah içerisinde yaşayın. Ey cehennemlikler sizin de azabınıza azab olsun. Azab üzerine azab olsun diye ne yaparlar? Ne yapar? Allah Azze Celle onlara seslendirir. Cennetliklerin ferahı, sevinci artar ki bu mükafatın, bu nimetlerin içinden çıkmayacağız, ebedi kalacağız. Cehennemliklerin de vah üzerine vahları artar. O işte gam üzerine gamlara artar, sıkıntı üzerine sıkıntılara artar çünkü artık onlar içinde bir ölüm yoktur. İnsan sonsuzluğu düşündüğü zaman Allah muhafaza aklı gidebilir. Yani şöyle elini iki elinin arasına al kafanı düşün sonsuzluğu düşün. Yani gerçekten çok büyük bir şey. Gerçekten çok büyük bir şey. Yapacağımız veya yaptığımız her amelde Rabbimizin bize hazırlayacağı iki taraflı da iki türlü de sonsuz olan cennet ve cehennemi düşünüyoruz. Cehennemi düşünelim. Yapacağımız amelden dolayı cehenneme gidebiliriz. Allah muhafaza. Sonsuzluğunu düşünelim. O düşünce bizi o ameli işlemekten engelleyecektir. Cennetin sonsuzluğunu düşünelim. Cennetin sonsuzluğunu düşünelim. O düşünce inşallah bizi oraya teşvik etmek için yine o kötü olan ameli bize terk ettirecektir. Sonsuz, sonu yok. Bin yıl, 2000 yıl, on bin, milyon, sonu yok. Kim için oluyor? Katipler için soruyor. Müşrikler için soruyor. Allah'a müstekbir olan, mütekebbir olanlar için, zalimler için soruyor. Rabbim inşallah imanlı bir şekilde kendisine kavuşmayı bizlere nasip etsin. Inşallah. Evet. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyledikten sonra şu ayeti okudu. ve Onları o pişmanlık günü için korkut. Onlar o günde pişman olacaklar. O pişmanlık günü için onları korkutlar. Bakın bu ayetler bize biz dünyadayken geldi. Daha dünyadayız. Ecellerimiz devam ediyor. Nefes alıp verebiliyoruz. Amel işleyebiliyoruz. Amel için gücümüz var. Bu ayetler bize geldi. Orada insanlar pişman olacaklar. Onları o pişmanlık günü için korkut ki اِبْ قُضِيَ الْاَمْرُ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَ Onlar gaflet içerisindeyken bir de bakacaklar ki iş bitmiş olacak. اِبْ قُضِيَ الْاَمْرُ Allah Azze ve hükmünü vermiş olacak. Hüküm verilmiş olacak onlar gaflet içerisindeyken. Bir de bakmışlar ki hüküm verilmiş olmuş onlar cehenneme gökmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis okuduktan sonra bu ayeti okuyor. Gaflet içerisinde Rabbine kavuşanlar diyor ki <gülüyor> Onlar gaflet içerisinde Rablerine kavuştukları için onlar iman etmiş değiller. Büşünebiliyor musunuz? Yani bu şekilde dünyadayken Allah hiç aklına gelmemiş adamın. Hatına hiç gelmemiş. Allah'ın gayrısına ne varsa hepsini hatırlamış. Her şeyin peşinden koşmuş. Allah'ın dinin, kitabın, Resulünün peşinden hiç koşmamış, aklına gelmemiş. Hafla içerisinde hayatını sürdürmüş. Ve la yü'minun. Onlar öyle bir hayatı iman etmediklerinden dolayı kazandılar. Bu da Meryem suresi 39. ayette geçiyor. Peygamber sallallahu hadisle birlikte ayeti beraber okuyor. Evet son bir hadistan okuyup bitiriyorum inşallah. Eee Abdullah radiyallahu anh'tan Geliyor ki diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu Yudhilullahu ehlel cennetil cennete Ve yudhilu ehlen nærinnar nâ. Allah azze ve celle Cennetlikleri cennete soktuğu zaman Cehennemlikleri cehenneme Soktuğu zaman Fumme yekûmu muezzinun beynehum feyakul Sonra diyor bir nida edici bir müezzin Kalkar ve ikisinin arasında şöyle söyler Ya ehlel cenne la mevut Der ki ey cennet ehli Daha ölpü yoktur sizin için Ve der ki ey cehennem ehli sizin için yoktur. de öljum yoktur. Herkes içinde bulunmuş olduğu yerde bundan sonra medijlik kalacaktır. Bunların hepsi şefaatler, kurtulmalar tamamen gerçekleştikten sonra yani en son cenneti hak eden kişi de cehennemden çıkıp cennete girdikten sonra artık bu şeyler ne yapılacak? Søylenler gerçekleşecek. Ey cennetlikler artık sizin için öljum yoktur. Ey cehennemlikler artık sizin için öljum yoktur. Artık herkes bulunmuş olduğu yerde ebedi kalacaktır. Rabbim inşallah bizi cehenneminden korusun. Cennetini kazanacak ameller işlemeyi hepimize nasip etsin. Bu hususta da inşallah özürümize dua edelim.